onu sevmemiz hakkındaydı. Bu dersimizde de inşallah bu konuyla gel alakalı gelen hadisleri ele alıp daha sonra bu muhabbetin alametleri nedir onları işlemeye çalışacağız inşallah. Çünkü muhabbet sadece kişinin söylediği bir iddiadan ibarettir. Ki her iddia Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi قُلْهَاتُ burhanakum. اِنْ كُنْتُمْ Eğer doğru doğru söyleyenlerden iseniz, sadıklardan iseniz, delilinizi getirin. Ayet-i kerimesi gereğince, muhabbet sadece bir iddiadan ibarettir. Onun ispatlanması gerekir. Yani Allah Azze ve Celle'yi ve Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sevdiğini söyleyen bir kimsenin muhakkak buna delalet eden bazı şeyleri yerine getirmesi gerekir. Bunu sevdiğini ispatlaması gerekir. Umar İbnül Khattab radıyallahu anh’dan gelen rivayette kendisi diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Ey Allah'ın Resulü sen bana nefsin dışında her şeyden daha sevgilisin. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki La nefsi nefsî biyedihî Hayır ey Ömer Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ben sana kendi nefsinden dahi, kendi canından dahi daha sevgili gelmedikçe olmaz demiştir. Sevgi gerçekleşmez. Bunun üzerine Ömer radıyallahu Anhu diyor ki, vallahi şu an ey Allah'ın Resulü sen bana kendi canımdan dahi daha sevgilisin demiştir. Aynen. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "El-ana ya Ömer işte oldu ey Ömer" demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki "Fuvelledi nefsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna uhabba ileyhi min walidihi ve walidihi." elinde olan Allah'a yemin ederim ki Sizde, ben sizden biri için kendi çocuğundan, babasından daha sevgili gelmedikçe o kimse iman etmiş olmaz buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine Enes radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden biri ben onun kendisine çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili gelmedikçe iman etmiş olmaz buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine Enes i̇bn Malik radıyallahu anh gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur. Şu üç haslet kimde bulunursa o kimse imanın tadını almıştır. Birincisi Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha sevgili gelen kimse. Ve bir kimseyi Yalnız yalnız Allah için seven kimse ve yine Allah Azze ve Celle kendisini küfürden kurtardıktan sonra, hidayet ettikten sonra tekrar küfre dönmektense ateşe atılmayı yeğleyen, tercih eden bir kimse ne yapmıştır? İmanın tadını almıştır buyurur Allah Resulü Azze. Yine Enes i̇bn Malik radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki, bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak? Allah Resulü Aleyhisselam ma a'dette sen kıyamet için ne hazırladın? Evet kıyamet kopacak er ya da geç ki ilmi Allah katında peki ama sen kıyamet için ne hazırladın? Adam diyor ki hübbullahi ve rasuli Allah ve rasulünün sevgisi kul üzerine Allah Resulü selam ve inneke ma ma men ahbibt muhakkak ki sen sevdiğinle berabersin buyurdu. Enes Allah anh diyor ki o gün diyor İslam'dan sonra yani İslam'la hidayetten sonra bu müjdeye yani kişi sevdiğiyle beraberdir sen, sevdiğiyle, sen sevdiğinle berabersin müjdesine sevindiğimiz kadar İslam'dan sonra hiçbir şeyle sevinmedik diyor Enes radıyallahu anhu. Ve devamlı Enes radıyallahu anhu diyor ki ben Allah'ı seviyorum, Resulünü seviyorum, ebubekir Bekir radıyallahu anhu'yu, Emer radıyallahu anhu'yu seviyorum ve her ne kadar onların ameli gibi de amel işlemesem onlarla kıyamette birlikte olmayı ümit ediyorum diyor. Enes radıyallahu anhu. Allah onlardan razı olsun. Ve yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki insanlar içerisinde beni en şiddetli seven kimse benden sonra gelen ve sırf beni görmek için ailesini ve bütün malını o yolda feda etmek isteyen kimsedir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, verdiği nimetlerden dolayı Allah'ı seviniz ve Allah'ın sevgisiyle beni seviniz ve benim sevgimle de benim ehli beytimi sevin buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hayber Savaşı'nda muhakkak ki ben bu sancağı, savaş sancağını öyle birisine vereceğim ki o Allah'ı verasını sever ve Allah onun eliyle fetih getirecektir diyor. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu diyor ki, vallahi diyor o gün istediğim gibi o şeyi, sancağı tutmayı veya önder olmayı hiçbir zaman istememiştim diyor. Ve bu sefer insanlar acaba onu o kimsenin, o sancağın verileceği kimsenin kendisi olmasını hep ümit ettiler diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine Ali İbn Ebi Talib radıyallahu anhu'yu çağırdı ve sancağı kendisine verdi. Sehl İbn Saat radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü selam Hayber günü muhakkak ki ben bunu öyle bir bu sancağı öyle bir kimseye vereceğim ki Allah onunla onun eliyle fethi açacak. O Allah'ı ve Rasul'ünü sever. Allah ve Resulü de onu sever buyurdu. Bunun üzerine Allah Resulü bu kadar. Sabah olunca verecek sancağı. İnsanlar o geceyi acaba Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu sancağı kime verecek diyerek konuşarak geçirdiler. Ve tabi her birisi de o kimsenin kendisi olmasını ümit etti. Sabah olunca herkes... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafını sardı ve bekliyorlar acaba sancağı kime verecek? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh nerede diye sordu. Dediler ki ey Allah'ın Resulü o şu anda çadırında ve gözlerinden şikayet ediyor, gözleri ağrıyor. Gözlerini açamıyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu çağırdı ve mübarek tükürüğüyle hafifçe onun gözlerine tükürdü, onu sıvazladı, ona dua etti ve daha öncekinden görür gibi aynen şekilde gözleri görmeye başladı ve Allah Resulü Vesselam da sancağı ona verdi. Kardeşlerim muhabbet diyoruz. Tabii ki sahabenin Muhabbeti, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı sevgileri ondan sonraki gelen ümmetlerden çok daha fazlaydı. Çünkü muhabbet marifenin bilmenin meyvesidir kardeşlerim. Hiç şüphesiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe olarak, arkadaş olarak seçtiği, Allah'ın seçtiği o güzide ensar ve muhacir topluluğu sahabe, Allah onlardan razı olsun hiç şüphesiz Allah Resulü Aleyhisselam'ı en iyi tanıyan ve onu en şiddetli, en çok sevgiyle, en büyük muhabbetle seven kimseler o kimselerdi. Allah onlardan razı olsun. Bunu da şu biraz sonra zikredeceğimiz sözlerinden ve yaşantılarından anlamak mümkün kardeşlerim. Ki onların sevgisi Allah Resulü Aleyhisselam'a karşı ne kadar da şiddetliydi. Amr ibn-i As radıyallahu anh'u diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bana daha sevgili ve ondan daha büyük bir kimse kalmadı diyor. En çok sevdiğim oydu. Ona karşı duyduğum saygıdan dolayı kendine, kendisine doya doya bakamıyordum yüzüne diyor. Benden onu vasfetmemi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeklini, yüzünü, şemalini söyleseler, sorsalar güç getiremem. Çünkü ben ona diyor saygımdan dolayı ona hiçbir zaman doya doya bakamazdım diyor ee, Amr-i Emr-i Az anhu. Ali radıyallahu anhu diyor ki kendisine sorulduğunda sizin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı sevginiz nasıldı? Onu nasıl severdiniz? Muhabbetiniz nasıldı? diyor ki Ali radıyallahu anh'ın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere malımızdan evladımızdan babamızdan anamızdan ve soğuk bir suya susayan bir kimsenin suya duyduğu özlemden çok daha büyüktü çok daha şiddetliydi diyor Ali radıyallahu anh'ın Ebu Sufyan İbnül Harp henüz müşrik iken Müslüman olmadan önce Zeyd İbnül Desine isimli sahabeyi esir olarak alıyor. Allah ondan razı olsun. Ki haremin dışına götürüp götürüp onu öldürmek istiyor. Ve Ebu Sufyan diyor ki radıyallahu anh henüz o zaman müşrik diyor ki Allah için söyle ey Zeyd diyor. Şu anda senin yerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin olmasını ve senin de şu anda kendi evinde oturmanı ister miydin diyor. Ve Zeyd radıyallahu anh o diyor ki vallahi şu anda benim Allah Resulü benim yerimde olmasını bir kenara bırak onun diyor ayağına bir dikenin batmasını dahi istemem diyor radıyallahu anh bunun üzerine Ebu Sufyan diyor ki vallahi ben insanlar içerisinde Muhammed'in ashabının Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdikleri gibi o muhabbet gibi hiçbir insana muhabbet beslediklerini görmedim diyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabesinin Allah Resulü Aleyhisselam'a muhabbeti böyle. Yani adam öldürülecek. Diyor ki, ister misin Muhammed senin yerine olsa?" desese, "Hayır." diyor. "Vallahi şu anda ben öldürüleyim. Ama Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ayağına bir diken bahi batmasın. Bunu bile istemem." diyor. Allah kendilerinden razı olsun. Şabi Radiyallahu Anhu diyor. Diyor ki, Ensardan bir adam geldi Allah Resulü Selam'ın yanına. Ve dedi ki vallahi ey Allah'ın Resulü sen bana canımdan, çocuğumdan, ailemden ve malımdan çok daha sevgilisin. Seni buraya geldiğimde göremesem neredeyse öleceğimi zannederim diyor. Bunun üzerine Ensari ağlamaya başlıyor. Allah Resulü niçin ağlarsın diye sorduğunda diyor ki hatırladım ki sen de öleceksin bir gün biz de öleceğiz. Ve sen cennette nebilerle birlikte olacaksın. En üst tabakada firdeste olacaksın. Ve belki de biz cennete girersek seninle birlikte olamayacağız diyor. Ve sahabe ağlamaya başlıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ona hiçbir şey demiyor. Ta ki Allah Azze ve Celle Nisa suresi 69. ayeti kerimeyi indirene kadar. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, fa ulaike me'allazina en'ama Allahu aleyhim minen nebiyyin ves-siddiqin veş-şuhada ve's-salihin İşte onlar Allah azze ve Celle'nin nimet verdiği nebi'ler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte olacaktır. Onlar Onların dostlukları ne güzeldir. Onlar ne güzel arkadaştır diyor Allah Azze ve Celle. Allah Resulü Aleyhisselam ona bakıyor ve öpüşür müjdeler olsun sana diyor. Radıyallahu anhum. İşte onların peygambere olan sevdaları, peygambere olan muhabbetleri, aşkları bu dereceydi kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Evet. Ve... Biraz sonra zikredeceğim olay hakikaten ilginç bir olay. Enes'in-i Malik radıyallahu anlatıyor. Sahabenin peygambere olan muhabbetini, aşkını, sevgisini. Uhud savaşındayken Medine ehli bir anda biliyorsunuz ortalık karışıyor ve Müslümanlar geri çekilmeye başlıyorlar. Ve bir anda şeytan Muhammed öldü diye yaygara çıkarıyor. Ve Medine tarafından da bu tür bağırmalar çoğalıyor. Ve Ensardan bir kadın çıkıyor. Ki öyle bir kadın ki kardeşlerim Uhud Savaşı'nda babasının, oğlunun, kocasının ve erkek kardeşinin öldürüldüğü, şehit edildiği Allah'ın izniyle haber veriliyor. Ve acaba hangisi önce öldürüldü? Yani geliyor bu kim? Bu senin baban. Bu kim? Bu senin kardeşin. Bu kim? Bu senin kocan. Bu kim? Senin oğlun diyorlar. Halbuki kadın Allah kendisine razı olsun bunların hiçbirisini umursamıyor. Muhammed nerede diyor? O ne yaptı? Aleyhissalatu vesselam. Bunun üzerine diyorlar ki işte önünde Allah Resulü yaşıyor diyor. Bunun üzerine gidiyor kadın radıyallahu anha Allah kendisine razı olsun. Allah Resulü'n elbisesini tutuyor ve diyor ki Anam babam sana fedai olsun ey Allah'ın Resulü sen ölmedikten sonra yok olmadıktan sonra bana hiçbir şey ben hiçbir şeyi umursamam diyor radıyallahu anh. Ve yine olayı Sa'de ibn Abi Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor diyor ki Allah Resulüne bir kadın uğradı ki bu kadın e, dinar oğullarındandı. Ki kocası, kardeşi ve babası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Uhud'a e, katılmış ve onların hepsinin de kendisine ölüm haberi gelmişti. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda yetmiş tane sahabe Allah onlardan razı olsun şehit olmuştu. Bu haber kendisine verildikçe Allah Resulü ne yaptı diye haber verdiler. Bunun üzerine ey falanın annesi o iyidir dediklerinde onu bana gösterin diye sormuş. Kendisine gösterildiğinde demiştir ki senden sonra her musibet benim için kolaydır ey Allah'ın Rasulü demiştir. Evet kardeşlerim işte sahabenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı olan muhabbetleri. Yani Hz Ömer radıyallahu anhu'nun Beni, seni kendi canımdan dahi daha çok seviyorum sözü kuru bir söz değil kardeşler. Sahabe hakikaten bunu ortaya canlarıyla ortaya koymuşlardır. Mallarını ve canlarını Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın eline bırakmışlardır. Sen nasıl diyorsan öyle yapacağız. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam e, sahabeler diyor ki işte ey Allah'ın rasulü bu bizim malımız. Aha önünde önüne koyduk. O konuda Nasıl istiyorsan öyle hükmet. Mallarımız senindir. Ve işte canlarımız nasıl istiyorsan öyle hükümet. Eğer diyorsan ki atlarınızı denize sürün orada boğulun. Vallahi atlarımızı denize sürer orada boğuluruz ey Allah'ın Resulü diyorlar. Ve senin sağında solunda önünde arkanda seninle birlikte savaşırız diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılıklarını ne yapmışlardır? Hayatlarıyla ortaya koymuşlardır. Radıyallahu anhum ve radu'an Allah onlardan razı olmuş onlar da Allah'tan razı olmuştur. İşte bu sebepten dolayı Allah onlardan razı olmuştur. Onlar öyle bir sevgiyle Allah'ı ve Resulünü sevmişlerdir ki hakikaten canlarını, mallarını bu uğurda ne yapmışlardır? Harcamışlardır kardeşler. Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle onların iman ettiği gibi iman etmeyi bizlere nasip eylesin kardeşlerim. Aslında ders olarak bu bile yeter ama vakit e, şey devam edelim inşallah. E, Aleyhisselam. Aleyhisselam. Şimdi bu sahabenin Muhabbeti sahabenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a duyduğu e, aşk, sevgi kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Dersin başında da dediğimiz gibi e, muhabbet Allah ve Resulünü sevdiğini söylemek bir iddiadır. Allah Azze ve Celle eğer doğru söyleyenlerden iseniz iddianızı doğrulayın, ispatlayın buyurmuştur. Bu bir emirdir. O yüzden her Müslümanın bu alametleri, yani o sevginin alametleri, nişanesi, göstergesi nedir? Bilmesi gerekir. Yani hani bazen edebiyatta işte dağları delmiş, mecnun olmuş bilmem ne yapmış hikayeleri gelir yani. oğlum ya. Oğlum. Leyla, mecnun neyse, Ferhat Şirin dağları delmiş. Tabii ki Allah bizden bunu istemiyor. Allah e, her şeyin e, iyisini, hayırını versin. Muhakkak ki o sevginin bir alameti var kardeşlerim. Onun gösterilmesi gerekir. Ve her Müslümanın onun alametleri göstergesi nedir bilmesi gerekir ki onu ne yapsın? Gerçekleştirebilsin. Ki bunun ne olması gerekir? Şeriat çizgisi dahilinde olması gerekir bu alametlerin. Yoksa bid'atler ortaya çıkar ve Allah ve Rasulü'nün kabul etmediği nedir? Dinde sonradan ihtisas edilen bid'atler çıkar ki Allah Rasulü'nün her bidat dalalet her dalalette ateştedir buyurmuştur aleyhissalatü vesselam ki ne zaman ki biz bu alametleri yerine getirirsek bu nişaneleri işte o zaman muhabbetin hakikisini hakiki muhabbeti ne yapmış oluruz yerine getirmiş oluruz ne zaman o muhabbeti yerine getirirsek yaparsak o alametleri yerine getirirsek en üstün muhabbeti derece muhabbetin en üst derecesini yerine getiririz. Bu arada kardeşlerim nasıl ki iman derece derece ise imanın dereceleri varsa aynı şekilde muhabbet de bir değildir kardeşlerim. Yani düşünün insan kendi arkadaşları, dostları arasında muhabbeti ne yapamayabiliyor? Adaleti sağlayamayabiliyor. Kendi çocukları arasında bile. Birini severken öbürünü ne yapıyor? Daha fazla sevebiliyor. Ama öbüründe muhabbet yok mu? Sevgi yok mu? Evet onu da seviyor. O evladını da seviyor. Ama belki de diğerine karşı evladı neydi? Daha fazla sevgisi. Tıpkı Ayşe anamızın, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Ayşe anamızı diğer kadınlarından çok daha fazla sevmesi gibi. Yine onun babası Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu Anhuyu diğer insanlardan çok daha fazla sevmesi gibi. Diğerlerini sevmiyor muydu? Elbette seviyordu. Ama muhabbet çok daha nedir? Diğerlerine karşı fazlaydı. Demek ki insan bu muhabbetteki bu alametleri bilmesi gerekir ki onu elde etmek için ne yapsın? Mücadele etsin. Onu gerçekleştirsin. Ve o muhabbette en yüksek derecelere sahip olabilsin. Veyahut haricilerde altın vermedi diye Peygamber'e muhabbetini keser. Allah'tan kalktırmışsın. Çıkar ilişkisine girdiği muhabbetle biter. Evet. Otur. Bu alametlerin birincisi kardeşlerim. Selamlar. Allah alaikum selam. Allah Rasulullah'a selamun muhabbetin alametlerinden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymak ve onun sünnetini Almak kardeşlerim. Allah Resulü Selam'a uymak, itibar etmek ve onun sünnetini yerine getirmek. Kardeşlerim, Allah Resulü Selam'a uymak, ona tabi olmak, onun yolundan gitmek, onun sünnetine sımsıkı sarılmak, Allah Resulü sözlerini, fiillerini ve emirlerini yerine getirmek, Allah Resulü Selam'ın yasakladıklarından kaçınmak ve onun ahlakıyla ahlaklanmak ve sevmediklerini, sevdiklerini sevmek ve sevmediklerinden de hoşlanmamak, sevmemek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a duyulan muhabbetin ilk alametlerinden bir tanesidir. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sevgisinde sadık olan bir kimse ne yapacaktır? Bu alametleri yerine getirecek ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama zahiren ve bahtinen, gözüken ve gözükmeyen şeylerde ona tabi olacak. Ve ne yapacaktır? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın getirdiğine de tabi olacak her türlü sözle fiilini yerine getirmeye çalışacaktır. Enes ibn Malik radıyallahu anhu diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana dedi ki Ey oğulcuğum eğer diyor gücün yeterse akşamladığın ve sabahladığın zaman sakın, e, sakın ola ki kalbinde bir kimseye karşı bir hile, bir hiyanet, bir ihanet ve bir aldatma olmamasını becerebiliyorsan bunu yap diyor. Sonra dedi ki bana Enes bin Ranih radıyallahu anh'u diyor. Sonra bana dedi ki Ey oğuzcağızım, ey yavrum bu benim sünnetimdendir. Her kim benim sünnetimi yaşatırsa fakat beni sevmiştir. Kim de beni severse benimle birlikte cennete girmiştir. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı seven kimse onun sünnetini yaşatmaya ne olmalı? Hırslı olmalı. Bakın Mesela geçen e, akika yemeğimiz oldu burada, e, birkaç seferdir oluyor. Mesela daha 30 yaşında, 40 yaşında veya 50 yaşında olan kardeşlerimiz dahi ne yaptılar? Tutup kendi akikalarını burada kestiler ve e, ikram ayrı bir olay, o sünnetin yerine getirilmesi önemli olan o sünneti ne yaptılar? Yaşatmaya çalıştılar. Halbuki bizim yaşadığımız toplumda neredeyse akika kurbanı ne yapma, Ne yapılmıyor? Neredeyse bilinmiyor kardeşlerim. Kimse bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor. Akika kurbanının, halbuki akika kurbanı Allah Resulü Vesselam'ın bir sünneti, yani o kadar hem de güçlü bir sünnet ki Allah Resulü Vesselam bile kendi adına peygamberlik kendisine verildikten sonra kendi adına akika kurbanı kesmiştir. Ve yine yeni doğan çocukların yedinci gün, doğduk, doğdukları günden yedinci günden yedinci gün ne yapmıştır? kurbanı kesilmesi, akika kurbanının kesilmesi sünnettir ve çocuk akika rehin olarak e, dünyaya gelir ve onu, o ezayı ondan giderim buyurmuştur Allah Resulü Bu nedir? Bu bir ihya sünnettir. Yani sünneti ihya etmektir kardeşlerim. Unutulan bir sünneti ne yapmaktır? Canlandırmaktır. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki bu da sünneti yaşatmak, diritmek, ne, ne, e, bu sünneti yerine getirmekle mümkün olur ancak. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i yerine getirmekle, e, emirlerini yerine getirmekle, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yasakladıklarından kaçınmakla, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söz ve fiillerini dinlemekle ve bütün bunları kendi arzu ve heveslerinin önüne geçirmekle mümkün. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, eğer sizin babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, aşiretiniz ve mallarınız ve ticaretiniz, kesada uğramaktan korktuğunuz ticaretiniz, o razı olduğunuz evleriniz, villalarınız, eğer size Allah'tan Rasulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili ise o zaman bekleyin Allah'ın azabını. Evet. Demek ki sünneti ihya etmek, sünneti yaşatmak ve Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'a tabi olmak muhabbet Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın muhabbetin delillerinden, göstergelerinden bir tanesiymiş kardeşlerim ki yine bu Allah azze ve celle'ye muhabbetin bir delili. Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni yuhibbukum Allah. Deki ey Muhammed Aleyhissalatu Vesselam, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, bana uyun ki benim getirdiğim emirleri yerine getirin, benim yasakladıklarımdan da kaçının ki Allah da sizi sevsin. Bu ayet kardeşlerim Ali İmran suresi 31. ayet-i kerime Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zamanında Allah'ı sevdiklerini söyleyen bir kimseleri imtihan için indirilmiştir. Allah'ı mı seviyorsunuz? Allah'ı sevdiğinizi mi söylüyorsunuz? O zaman ne yapın? Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olun. Demek ki Allah ve Resulünü sevmek ee, sevilen şeyleri, fiilleri yerine getirmek ve sevilmeyen din tarafından kerih görülen fiilleri de terk etmekle mümkündür kardeşlerim. Ki Allah ve Resulü'nün sevdiğini söyleyen bir kimsenin nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ittibadan yüz çevirmesi düşünülecek bir şey değildir kardeşlerim. O yüzden insanlar Allah'a ve Resulüne duydukları muhabbette derece derecedirler kardeşlerim. Aynı seviyede değildirler. O yüzden her kim Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ittibada daha fazlaysa daha fazla onun sünnetine getirdiklerine uyuyorsa demek ki Allah katında o daha büyük dereceye sahip kardeşlerim. Her kiminde o Peygamber aleyhissalatü vesselamın ittibada ...daha az seviyedeyse... ...demek ki Allah katındaki derecesi de nedir? ...o seviyede... ...daha azdır kardeşlerim. Şimdi bundan bu, şu anlaşılması... ...Allah Resulü... ...Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden... ...bir şeye muhalifet eden... ...bütün sevginin... ...yok olduğu anlaşılması... ...kardeşlerim. Eğer ki muhabbet küfür derecesine... ...ulaşmıyor ise... ...nedir? Bu muhabbetin... ...muhabbetten eksiltir ve kişiyi dinden çıkarmaz kardeşte. Ki bunun delili Allah Resulü Selam zamanında içki içen bir sahabe var. Ve her içki içtiğinde getiriliyor ve Allah Resulü ve Vesselam ona hak cezası uyguluyor. Böyle bir hatta sahabeden bir tanesi ona lanet okuyor. Allah sana lanet etsin. Ne de çok Allah Resulü Selam'ın huzuruna gelip gidiyorsun diyor. Ama hak cezası uygulanmak için bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sakın ona lanet okuma. Çünkü o Allah'ı ve Resulünü seviyor buyuruyor Aleyhisselatu vesselam. Demek ki burada bu muhalefet dine yapılan bir muhalefet nedir? Yani içki içmek gibi büyük günahlardan bir tanesi dahi olsa demek ki Allah ve Resulüne duyan, uygulayan sevgiyi ne yapmıyor? Tamamen ortadan kaldırmıyor. Sıfırlanmıyor. Belli bir derecede tıpkı insanın imanında belli artmalar, eksilmeler olduğu gibi o muhabbeti de tamamen nedir? Ortadan kaldırmıyor. Tabii ki insanın belli, hani farz denecek e, seviyede belli bir muhabbeti olması gerekiyor. Tıpkı bu sahabede o içki içip kendisini Allah Resulü'nün huzurunda tak uygulanan o sahabenin huzur olduğu gibi. Demek ki bir müminin e, vacip olan, Farz olan neymiş kardeşlerim? Allah ve Resulü'nün sevdiğini sevmesi ve onun üzerine farz olan şeyleri getirmesi gerekiyor. Bunları sevmesi gerekiyor. Her yani ne kadar eğer farz olan şeylerin dışında nafilelerle de bunu devam edirse bu da nedir? Fazilettir, üstünlüktür. <gülüyor> ve yine bir müminin üzerine farz olan bir şey de yine Allah ve Resulü'nün kerih gördüklerini, hoşlanmadıklarını terk etmesi ve onun haram kıldıklarından da haram durması nedir? Üzerine farzdır. Evet. Her kim Allah'ı ve Resulünü severse sadık bir şekilde kalbinden demek ki onun kalbi nedir? Allah'ın ve Resulünün sevdiğini de sever. Eğer eee Allah ve Resulünün sevdiğini sevme, sevdi, sevmediğini sevmez. Onların razı olmadığından razı olmaz. Allah ve Resulünün öfkelendiğinden öfkelenirse ne yapar? Bu e, cevarihi de organları da ne yapar? Bu sevginin ve bu buzun nefretin gereğince, gereğini yerine getirmiş olur kardeşlerim. Ve yine bu ee, organlarıyla bir şey e, bu dine muhalefet olan bir şey işlerse ameliyle veya Allah ve Rasulünün sevmediği bir şeyi e, yapar veya e, Allah ve Rasulünün sevmediği bir şeyi terk eder, sevdiği bir şeyi terk ederse o gücü ve kudreti olduğu halde Demek ki o kimsenin farz olan muhabbeti eksilmiş olur. Bu kimsenin de hemen tövbe etmesi ve farz olan o muhabbeti tamamlaması için Allah'a dönmesi gerekir kardeşler. Yani burada farz olan muhabbet olmazsa olmaz dediğimiz muhabbet Allah ve Resul'ün farz kıldıklarını ne yapmak? Yerine getirmektir. Eğer daha fazla üstüne koyup nafilelere yapabilirse nedir? Bu kendisi için daha iyidir, daha faziletlidir kardeşlerim. Evet, ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetinin alametlerinden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı çokça anmaktır kardeşler. ki e, burada İbnül Kayyim Rahimullah'ın güzel bir sözü var ki Allah'ı anmak deyince ilk akla gelen Allah Resulü Vesselam'a salat ve selam etmektir Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala al-i İbrahim ennekamidun mecid. Allahümme bârik ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema bârekte ala İbrahim ve ala al-i İbrahim ennekamidun mecid. İbnül Kaym Rahimullah diyor ki bunu söylemek, Allah Resulü Selam'a salat ve selam getirmek, Allah Resulü Selam'a duyulan muhabbetin devamının sebebidir diyor. Onda nedir? imanın? tamamlanması için ziyadeleşmesi için gerekli olan bir şey diyor çünkü e, kişinin diyor sevdiğini zikretmesi sürekli onun güzelliklerini anması sürekli onu hatırlaması bütün kalbinin onunla dolmasına ve sebep olur diyor ki her ne kadar sevgi sevilen şey mahbub sevgili az zikredilirse ne yapar kalbindeki şey de o nispetle ne yapılır? Azal. Azalır. Çünkü e, bir kimse sevdiği e, sev, e, sevdiğini görmek kadar bir kimseye bir sevgi, sevene daha güzel bir şey yoktur kardeşim. Sevgili seven daima sevgiliyle ne yapmak? Birlikte olmak ister. Ki buradaki anmadan zikirden kasıt de, e, dediğimiz gibi başı nedir? Allah Resulü sallallahu Allah azze ve Celle'nin emri gereğince salat ve selam etmektir. Allah diyor ki azze ve celale ve ya aleyhi Allah ve menekleri o peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve ne yaparmış? Salat ve selam edermiş. Ey iman edenler siz de o peygambere salat ve selametin. edin. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kama sallayta ala İbrahim ve ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Mecid. Allahumma barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim. Şanlıyla terakkuyla değil. Değil, Bütü. onu da söyleyeceğim. Ki Allah Resulü Sallam'ın <gülüyor> emri gereğince diyor ki, müezzini duyduğunuz zaman müezzinin dediği gibi aynen söyleyin. Sonra da benim üzerime salat ve selam edin. Çünkü her kim benim üzerime salat ve selam ederse Allah da onun üzerine on kere salat ve selam eder. Allah Allah. Şu hadis hakikaten e, Ubeyb-i Ka'f radıyallahu anhu'nun rivayeti diyor ki ben dedim ki ey Allah'ın Resulü ben sana çokça dua ediyorum duamdan sana da bir pay ayırayım mı? Dilersen, dedim ki dörtte birini ayırsam, dilersen ama daha fazlalaştırırsan, benim için hayırdır. Peki yarısını dilersen ve daha fazlalaştırırsan senin için hayırdır. Üçte ikisini dilersen ve fazlalaştırırsan, senin için daha hayırlıdır. Öyleyse ben sana duamın hepsini senin için yapayım dedim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Selam öyleyse sıkıntıların, hüznün gider ve günahların bağışlanır diyor. Peki bu hadisi nasıl anlayacağız? İbn-i Rahimullah diyor ki, şeyhımız Ebu'l-Abbas İbn-i Rahimullah'a bu hadisi nasıl anlamamız gerektiğini sorduk diyor. Diyor ki Rahimullah Übey Kabın kendisi için yaptığı bir duası vardı diyor. Onu kendi nefsi için yapardı. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki, ben diyor duamın dörtte birini sana yapayım mı? Allah Resulü Selam eğer fazlalaştırırsan daha hayırlı olur. Yarısı fazlalaştırırsan daha hayırlı. Üçte ikisi fazlalaştırırsan daha hayırlı. O zaman diyor duamın hepsini senin için yapayım. Onun üzerine, bunun üzerine Allah Resulü Selam öyleyse sıkıntıların, hüznün gider ve günahların bağışlanır diyor. Çünkü her kim Allah Resulü ve vesselam'a bir kere salat ve selam ederse Allah ona on kere salat ve selam eder. Her kim de her kim de Allah her kime bu şekilde on kere salat ve selam ederse o kimde o kimsede ne sıkıntı kalır ne de günah kalır. Ve Ef. Allahumme salli Muhammedin ve ala <gülüyor> ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala al-i İbrahim'e hamidun majid. Allahumma bârik ala Muhammed'in ve ala al Muhammed kema bârekte ala İbrahim'e ve ala al-i İbrahim'e hamidun majid. son olarak şu hadisi de zikredeyim ee, hadis Ali bin Abi Talib radiyallahu anh'udan gelen rivayet Allah Resulü selam diyor ki cimri kimse benim adım anıldığı halde bana salat ve selam getirilmeyen kimsedir. Bakayım kim? cimri kimse? Benim adımı duyduğu halde bana salat ve selam getirmeyen kimsedir. Salat ve selam Peygamberi, Habibi ve kulu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam olsun kardeşler. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip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 أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين